Matta 1. Bölüm İbrahim oğlu Davutoğlu İsa Mesih'in soy kaydı şöyledir. İbrahim İshak'ın babasıydı. İshak Yakub'un babasıydı. Yakup Yahuda ve kardeşlerinin babasıydı. Yahuda Tamardan doğan Peres'le Zerah'ın babasıydı. Peres Hesron'un babasıydı. Hesron Ram'ın babasıydı. Ram Amminadav'ın babasıydı. Amminadav Nahşon'un babasıydı. Nahşon, Salmon'un babasıydı. Salmon, Rahav'dan doğan Boğaz'ın babasıydı. Boğaz, Rut'tan doğan Ovet'in babasıydı. Ovet, İşay'ın babasıydı. İşay, Kral Davut'un babasıydı. Davut, Uriya'nın karısından doğan Süleyman'ın babasıydı. Süleyman, Rehavam'ın babasıydı. Rehavam, Aviyya'nın babasıydı. Aviyya, Asa'nın babasıydı. Asa, Yehoşafat'ın babasıydı. Yehoşafat, Yehoram'ın babasıydı. Yehoram, Uzziya'nın babasıydı. Uzziya, Yotam'ın babasıydı. Yotam, Ahaz'ın babasıydı. Ahaz, Hiskiya'nın babasıydı. Hiskiya, Manashe'nin babasıydı. Manashe, Amon'un babasıydı. Amon, Yoşiya'nın babasıydı. Yoşiya, Babil sürgünü sırasında doğan Yehoyakin'le kardeşlerinin babasıydı. Yehoyakin, Babil sürgününden sonra doğan Şealtiel'in babasıydı. Şealtiel, Zerubbabel'in babasıydı. Zerubbabel Avihut'un babasıydı. Avihut, Elyakim'in babasıydı. Elyakim, Azor'un babasıydı. Azor, Sadok'un babasıydı. Sadok, Ahim'in babasıydı. Ahim, Elihud'un babasıydı. Elihud, Elazar'ın babasıydı. Elazar, Mattan'ın babasıydı. Mattan, Yakup'un babasıydı. Yakup, Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı. Meryem'den Mesih diye tanınan İsa doğdu. Buna göre İbrahim'den Davut'a kadar toplam 14 kuşak, Davut'tan Babil sürgününe kadar 14 kuşak, Babil sürgününden Mesih'e kadar 14 kuşak vardır. İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu. Annesi Meryem, Yusuf'la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce, Meryem'in kutsal ruhtan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için, ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rabbin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi. Davutoğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. Bütün bunlar... Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmanuel koyacaklar. İmanuel Tanrı bizimle demektir. Yusuf uyanınca Rabbin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem'i eş olarak yanına aldı. Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu.